Bismillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerinin Rabbı olan Allah Subhanahu ve Teala'ya mahsustur. Allah Subhanahu ve Taala kimi dalalete hidayete erdirip, 3 gün dalalete düşüremez. Ve Allah Subhanahu ve Taala kimi dalalet üzeri devam ettirirse de, 3 gün sonunu hidayete erdiremez. Allah Subhanehu ve Teala'dan başka ilah olmadığına şehadet eder ve yine şehadet ederiz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam O'nun kulu ve eşsidir. Allah Subhanehu ve Teala daha önce de anlattık. Dinlerin bütün geliş kayesi Allah'ın varlığını, birliğini, yüceliğini, üstünlüğünü her zaman ve her yerde olması gerektiğini beyan etmesi ve bu aracılıkla peygamberler göndermesi insanlara güzel örnekler teşkil edip Rabbil Alemin ne buyurdu ne emretti bunları beyan etmesi dinin bir bütünü bunun için kime biz kendi İslam dini olarak Elhamdülillah Allah Subhanahu Wa Taala Bizlere Kur'an'ı nasip etti. Bizlere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmayı nasip etti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da belirttiği gibi ümmetlerin en sonuncusu. Fakat cennete girecek ilk ümmet. Bu kadar güzel bir ümmete nail olduk. Allah Subh'ana ne kadar hamd etsek azdır. Bunun bilincinde olarak Müslümanların dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Her zaman ve her yerde diyebiliriz. Bu hitap ne bir ilim ehline, bu hitap ne bir Ahmet'e, Mehmet'e, ustaya fark etmiyor. İşiten, yaşayan, ben Müslümanım diyen herkes için geçerlidir. Madem ki biz La İlahe illallah, Muhammeden Resul'a diyoruz bu çizginin içerisine giriyoruz. Öyleyse sorumluluklar ve dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Müslüman bunun bilincinde olacak ki davetinde başarılı olsun. Daha önce de söyledik her Müslüman bir davetçidir. Bugün düşünelim hiçbirimiz Belki de bir başka arkadaşımızın iş yerinde davet etme imkanı bulamayacak. Hiçbirimiz belki arkadaşlarımızın ulaşabileceği uzak noktalara, ticari olsun, yolculuk olsun, tanıştıkları insanlara belki biz hiç tanışamayacağız, bir şey anlatamayacağız. Ama oraya giden kardeşlerimiz ister istemez davetçi olarak yükümlüdürler dini olarak öğrenmiş oldukları ve yaşadıkları, bildikleri, öğrenecekleri şeyleri ben bu kardeşlerime, buradaki topluma nasıl anlatacağım bu sorumluluk içerisinde olması gerekiyor. Ve bacılarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz de yine aynen bu şekilde. Bizler nasıl birçok eve gidemiyor isek bizim bacılarımız, ablalarımız, annelerimiz veya bu konuda kendini yetiştirmiş bilgili kardeşlerimiz bayanlarla diyalog içerisindeyseler öyleyse onlar da davetçidirler. Hiç kimse kendini bu yoldan somutlandırmaması gerekiyor. Somutlandırdığı zaman yine de birçok insan tarafından işte görüyorsunuz, Müslümanların halini diyerek ister istemez kötü örnekler olarak bile bizi gösterebilirler. Onun için Müslüman hayatına dikkat edecek. Beşeri hukuk içerisinde mücadele eden insanlar Allah Subhana ve Taala'nın dinini hesaba katmadan bazı kurallar ve hükümler koyup yaşamaya çalışmışlar. Fakat bu tarih içerisinde hepsi gelmiş bu tarih süzgeci içerisinde geçerken başarısızlığa uğramış ve yok olmuş. Fakat kendilerince bazı metotlar çıkarmışlar davet metodunda. Dedi ki her Müslüman davetçidir. Bu yabancı sosyologlar ve psikologlar bazı kurallar koymuş. İşte demişler ki insanlarla muamele sanatı nasıl olacak? Bunların vekilleri olsun, bakanları, başkanları olsun, yöneticiler olsun demişler ki ticarette kişi nasıl başarılı olur demişler. Bazı kurallar koymuşlar, bunlara isim vermişler. İşte misal bir iş yerinde nasıl başarı elde edilebilir diye demişler, 3S sistemi var demişler. Birisi çıkmış demiş, 5S sistemi var demiş. Zaman içerisinde yaşadıkları kendilerine birer kural olmuş. Ama Allah'a hamdolsun ki bunların bu kurallarını incelediğimiz zaman bakıyoruz ki bir Müslüman bunlardan daha çok kurala sahip. Söyledikleri her şey Kur'an ve sünnette deli delillendirildiği zaman bir Müslümanın bugün bir Avrupa'yı bir Amerika'yı gelişmiş ülkeler diye insanların önüne sundukları bu ülkeleri işte bunlardaki şartlar şöyle sistemler böyle temizlik böyle düzen böyle rüşvet istemiyorlar işte cezaları var adalet var diyerek beşeri hukuk içerisinde işte Müslümanları da kandırmaya çalışıyorlar. Fakat Müslümanlar bizler bu sistemleri göz önünde bulundurduğumuz zaman bakıyoruz ki zaten Allah Subhanahu ve Taala 1400 yıl küsür olduğu geçti bize zaten göndermiş. Bizden önceki ümmetler de yaşamışlar, yaşamayanlar helak olmuşlar ve böylelikle bu beşeri sistemle Rabbül aleminin getirmiş olduğu bu düzenin ne kadar birbirinden farklı olduğu Fakat insanların kendilerince dini yaşamadan düzen getirmelerini Bu düzeni yerleştirmeye çalışmalarının karşılığı yine de İslam'da var Öyle ki biraz sonra bu konuya girdiğimiz zaman Şöyle demişler bazı kurallar koyup isim koymuşlar. Toplumsal olarak insanlar arasında değer verme hususunu nasıl yapacağız? Bu konuda üniversitelerde öğretmen yetiştirmişler, sosyologlar, psikologlar. Bu konuda dersler hazırlamışlar, üniversitelerde ders oluşmuş. Bu konuda uzman profesörler yetiştirmişler toplumla diyalog içine girmeye çalışan veyahut bir ticaret hane düşünün iş yaptık ürün var ortada pazarlamak gerekiyor pazarlayıcı elemanlar yetiştirilmiş değil mi? İşte bunun için bunun hepsini zaten İslam Allah'a hamdolsun Allah, hamd olsun, Allah ve Teala bizlere nasip etmiş fakat bu değerleri yaşamanın farkında değiliz Veyahut baside mi acaba alıyoruz bilemiyoruz. Bu ümmet son gelmesine rağmen cennete girme sıfatına ilk olarak mahsus olan bir ümmet. Biz de bu ümmetin birefertleri olarak dikkat edeceğiz. Bunların koymuş olduğu kuralları tek tek diyeceğiz ki gelin İslam'a göre Kur'an ve Sünnet bunlara ne cevap veriyor? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala bizi yarattı. Bizi yaratan tabii ki bizi bizden daha iyi biliyor. Onun için Kaf suresi 16. ayette andolsun ki insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. İnsanın yapısını en iyi bilen Allah çünkü yaratıcı o. İşte bu İslam kavramı içerisinin dışına çıkan topluluklar o sosyolog ve psikologlar dalı altında bazı işte kurallar koymuş. Ama dediğimiz gibi bakıyoruz Allah Subhanahu ve Teala bunları getirmiş Müslümanlara nasip etmiş zaten. Bunu bilen ve yaşayan herkes zaten sosyolog ve psikolog uzmanı demeyelim de yani zaten bu değerde. Bu bir Müslümanın görevi Müslümanın şartlanması gereken, yüklenmesi gereken görev. Nedir bunlardan bir tanesi? Şöyle denilmiş, insanlara değer vermek. Demişler ki toplum içerisinde, dayanışma içerisinde düzenli bir şekilde yaşamak istiyorsanız insanlara değer vereceksiniz. Bunları dersler halinde anlatmışlar. Ama bakıyoruz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zaten şöyle buyurmaktadır. Birbirinizi sevmeniz için size bir şey öğreteyim mi diyor. Selamı yayın. Bakıyoruz Allah Resulü Aleyhisselatu vesselamın bu mesajı ne kadar güzel bir örnek. Hiçbirbirini birbirini tanımayan iki insan iki Müslüman karşılaştığı zaman birbirine selam vermesi aralarında diyalog oluşmasına ve belli bir zaman sonra değerlerin oluşmasına sebep olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berakatü dediğin zaman karşı taraftaki insana bir güven arz ediyorsun ve o da zaten karşılığında ve aleyküm selam demesi veyahut ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü demesi. Hem ona mukabil cevap vermesi ve hem de ona dua etmesi. Karşılıklı olarak bu diyalog sağlandığı zaman Allah Subhanahu ve ta'ala kişiler arasına sevgiyi ve saygıyı koyuyor. Çünkü Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle buyurmuş. Birbirinizi sevmeniz için bir şey söyleyeyim mi, öğreteyim mi demiş. Öyleyse selamı yayın. Kıyamet alemetlerinden bir tanesi de şöyle. Küçük alemetlerden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki öyle bir zaman gelecek ki insanlar sadece tanıdıklarına selam verecek. İnşallah biz buna dikkat ederek Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi tanıyıp tanımadığınıza selam verin neden tanıyıp tanımadığınıza selam verelim. Bunu şahsi olarak yaşadığımız zaman bilakis Yahudi veya Hristiyan alemi içerisinde aynı dili konuşmakla birlikte veyahut biz kendi ülkemizde dahi olsa aynı dili konuşmamıza rağmen selam verdiğimiz zaman tanıyoruz tanımıyoruz. Esselamu Aleyküm dediğin zaman karşı taraftaki kişi merhaba diye bir karşılık verebiliyor. Bunu birçok yerde görüyoruz ve şahit oluyoruz. Bu selamı vererek neyi elde ediyoruz? Karşı taraftaki insan Müslümansa onun da bu bir mukabil cevap vermesiyle bizim kardeşimiz olduğunu merhaba demesi ve karşılık vermemesi buna binaen yüzünü somurtması ya Müslüman olmadığını gösterir ben bunu Suriye'de yaşadım. Baba Tu denilen bir yer var. Hristiyanların çok yaşadığı yer. Yarısı Müslüman, yarısı Hristiyanlara ait. Ben Aleyküm diyordum. Adam "Merhaba" diyordu. Ev sahibine sordum. Ben bu bakkalcıyı tanıyorum. Ya selam veriyormuş bana, selam vermedi diyor. Arap orada yaşayan Arap. Vallahi o Hristiyan diyordu. Ben dedim "Elhamdülillah, selamın faydası" Ben, çünkü merak etmeme sebep oldu. Bu adam niye bana selam vermiyor? Çünkü ben artık öğrendim ki o Hristiyan. Ve ben artık biliyorum ki o Allah'ın dinini sevmiyor. Müslümanı sevmiyor. Yani Bakın en basitinde selam. Müslümanlar için birbirlerini sevmeye sebep oluyor. Tanışmaya, değer vermeye ve dışarıdaki insanların da tanınmasına ve size karşı tutumuna da sebep oluyor. Bunu bir kural olarak koymuşlar. Kişilerin birbirlerine karşı işte değer vermesi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da işte bu değeri birbirlerini sevmeyle başlayacağını belirttiği için birbirinizi sevmeniz için size bir şey söyleyeyim mi selamı yayın diyor. Öyleyse bu mesajı iyi anlamak gerekiyor. İkinci mesele güler yüzlü olmak. Hayatta ve ticarette diyor başarılı olmak için güler yüzlü olmak diye psikologların koymuş olduğu bir kural. Biz de diyoruz ki işte İslam bunu güzel bir şekilde değerlendirmiş ve delillendirmiş diyoruz. Bunun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kardeşinin yüzüne gülümsemek dahi olsa o küçücük tebessümü hor görme diyor. Yani küçük bir tebessüm dahi etse diyor kardeşin. Sakın onu hor görme. Bir Müslümanın bir Müslüman kardeşine tebessümü sadakadır diyor Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Şimdi sadaka olarak düşündüğümüz zaman bizler ne düşünüyoruz? İşte zekat akla gelince diyoruz ki işte para vereceğiz hemen para aklımıza geliyor kazandığımız maldan vermek. İşte sadaka diyoruz, yine hepimizin aklına, birçok insanın aklına ne gelir? Bugün çıkalım dışarıda görelim. İşte para verilecek, 3 lira, 5 lira, 1 lira, kimin elinden ne gelirse. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da belirttiği gibi, Müslümanın tebessümü dahi sadakadır. Kişinin eşine lokma, yemek vermesi sadakadır. Yani düşünün, ne kadar bir Müslümanla karşılaşsak, Tanıyıp tanımadığımız mescide giderken, gelirken, yoldayken, selam verirken insanlarla diyalogun artması ve o kişiye karşı tebessüm etmemiz bizlerin, bizim hanemize ne yazılacak sürekli sadaka yazılacak. İşte kişinin karşı taraftakinin sana karşı kırgınlığı ve buğzun neyle anlaşıyor yüzünün somurtanlığı ile ortaya çıkıyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor bunun aksi? Buyurduğu gibi Müslümanın Müslüman'a tebessümü sadakadır demiş. Öyleyse biz hanemize bu sadaka hayırlarını çoğaltmak için ne yapacağız? Müslüman kardeşlerimize karşı sadaka kazanmak için, onların da sadaka kazanmalar için tebessüm içerisinde olmanız gerekiyor. Şunu hiç unutmayalım: Biz toplumdan ayrı bir topluluk değiliz. Biz bu toplumdan ayrı yaşayan ayrı bir varlık da değiliz. Mahallemizde, iş yerimizde, mahalledeki mescidimizde veyahut ezanı işitip de iştirak etmiş olduğumuz tüm mescitlerde biz o toplumun parçasıyız ve o toplum bizim parçamız. Biz bunlardan kendimizi somutlandırmamamız gerekiyor toplumla iç içe olmamız gerekiyor. Sadece Ahmet, Mehmet veya birbirimizi tanıyanlar bir araya gelmememiz gerekiyor. Onun için tanıyıp tanımadığın her Müslümana selam vermek, gitmiş olduğun mescitlerde, oturduğun yerde, girmiş olduğun iş yerlerinde, alışveriş yaptığın yerlerde tebessümlü olmak her Müslümanın üstüne düşen bir görevdir. Bunu yerine getirdiği zaman bizler birçok toplumlarla, insanlarla diyaloğumuzu güçlendireceğiz ve onlarla kardeş olup onlara belki de birçok davetin yolu açılacaktır. Bu insanlar ezan işiten insanlar. Birçokları biz hiç demesek bile zaten mescide koşup gidip gelen insanlar. Sadece muamele noktasında veyahut davet noktasında diyalog kurulduğu zaman, baktığımız zaman bu insanlar namaz kılıyorsa, oruç tutuyorsa, zekat veriyorsa Hata ve şüpheler neredeyse o noktalardan düzeltmek mücadelesiyle başlamak gerekiyor. Ama öncelikli olarak bizler bu toplumla muhakkak tebessüm içerisinde olma, olmamız gerekiyor. Kendi ailemizden tutun, çevremiz, sokağımız genişleterek büyütebiliriz. Ve böylece birçok toplumlara ve çevreye ulaşabiliyoruz. İnsanlar bizim muale, muamelemizle bizi bilsinler. Bugün Endonezya, bugün Filipinler, uzak doğu ülkeleri diyelim, Afrika'nın güneyi, Atlas Okyanusu kıyıları, belki de Amerika'nın birçok ülkelerine Müslüman tüccarların dürüst ve adaletli bir şekilde ticaret yapmasıyla oralara İslam ulaştı. Yani oraya kalkıp da İlim ehli insanlar o an gidip de davet edip de ey Filipinliler ey Malezyalılar diye koşmadılar. Allah Subhanahu ve teala ticaret yoluyla önce onları tanıştırdı. Karşılıklı diyaloglar sağlandı. Ticaretteki Müslümanların güvenirliği ortaya çıktı. Onların onlara karşı güler yüzlü tebessüm yardımlaşma sevgileri ortaya çıkınca insanlar Müslüman oldular. Ve böylece Oralara davetçilerin ve ilim öğretecek insanların kapıları açıldı ve oralara ilim ehli gidip insanları davet ettiler. Yani hiçbir şeyi küçük görmeyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Müslüman kardeşine gülümsemen, küçük bir gülümsemeni hor görme diyor. Büyük hayırlara sebep olabiliyor. İşte bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Müslümanın Müslüman kardeşine gülümsemesini sadaka olarak nitelendirmiş. Yine Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim bir kardeşinin ihtiyacını giderirse Allah Subhanahu ve Taala da onun ihtiyacını giderir. Kim de bir kardeşinin dertten ve sıkıntıdan kurtarırsa Allah Subhanahu ve Taala da kıyamet günü onu bu sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir buyurmuştur. Kul diyor kardeşine yardım ettiği sürece Allah Subhana ve teala da ona yardım eder diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bilindiği gibi mahşer günü zor bir gün. Annenin, babanın, kardeşlerin, çocukların, akrabaların tanıyıp tanımadık herkesin birbirinden kaçtığı bir gün. Öyle bir sıkıntılar, baş başa kalacağız Allah Subhanahu ve teala öyle bir gün ki o gün belirtiyor ki Kur'an'ında bir malın ve evladın diyor faydasının olmadığı bir gün. Rabbül aleminin arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı bir gün. İşte onun için orada bir sıkıntımızın giderilmesi için Müslüman kardeşimizin sıkıntısını giderirsek ve Allah rızası için bunu yaparsak inşallah işte mahşer günü o sıkıntılar içerisinde Allah subhanahu da bizim bir sıkıntımızı giderir. O gün mahşer günü insanlar terleyip günahlarından dolayı terleyerek o mahşerdeki toprağa gömülecek. Kimisi günahının derecesine göre dizine kadar diyor kimisi beline kadar, kimisi boğazına kadar diyor. Kimisi de hepten kaybolacak. Mesela Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bir hadiste müezzinlerin boynu mahşer günü diyor uzun olacak. Neden? İmam-ı nevev Rahimullah bu hadisi şerh ederken diyor, Allahu Alim diyor, onların diyor ezan okuması, Rabbil Alemin'e namazına davet etmeleri insanları Allah'ın birliğine peygamberin varlığına şehadet ettirmeleri onları seslendirmeleri o kadar faziletli ki Allah Subhana ve teala onlara bir ayrıcalık vermiş boyunları uzun olmuş boyunları ne kadar uzunsa düşünün boynu kısa bir kişinin toprağa çabuk gömmesiyle uzun boylu dışarıda kalıyor bir ezan okumak bile ne kadar büyük faydalara sebep oluyor mahşer günü. İşte onun için dünyadayken bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını giderenin Allah Resulü'nün buyurduğu gibi mahşer günü ahirette Allah subhanahu aleyhi bir sıkıntısını giderir. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın belirttiği gibi kendi başına yaşayan bir mümindense toplum içerisinde yaşayıp onların dertleriyle dertlenen mümin daha hayırlıdır diyor. Yani ikisi de mümin. Allahu Teala'nın emrettiklerini yapmaya çalışıyor, helal haramlara dikkat ediyor. Mümin bir Müslüman. Fakat toplum içerisinde bulunup Müslüman kardeşini derdiyle dertlenmek, onların sıkıntılarıyla sıkıntılanmak ve bunları gidermeye çalışan mümin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o müminden diyor daha hayırlıdır. İşte onun için toplum içerisinde bulunup onların sıkıntılarıyla sıkıntılanmak, onların dertleriyle ilgilenmek, elimiz geldiği kadarıyla Allah nasip ettiği kadar el uzatmak ve yardımcı olmak. Ve diğer bir mesele kişinin sevgisini belli etmesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim bir Müslüman kardeşini seviyorsa ona söylesin diyor. Bu mesaj zaten İslam ne yapmıştır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu beyan etmiş İslam'ın bir parçası, dilimizin bir üyesi. Allah, Allah Resulü'nün diliyle bu vahiy indiriyor ve biz buna muhatabız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Ayette öyle diyor. Birçok peygamber sadece kendi kavmine gönderilmişti. Lut aleyhisselamın kavmi helak olmadan önce biliyoruz ki melekler İbrahim aleyhisselama uğradılar ve Lut aleyhisselamın kavmini helak etmeye gideceklerini söylüyorlar. Yani aynı anda İki peygamber veyahut Kudüs'te yaşayan Ali İmran ayet ayeti suresi de var zaten. Orada peygamberler topluluğu, baba, çocuk, aileler peygamber. Allah Subhanahu ve teala bir aileyi hepsini peygamber ilan etmiş. Ama bakıyoruz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Ve bizler de alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. İşte o yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Onun için adımlar düzenli atılması gerekiyor. Bundan dolayı bunun kıymeti bilinirse başarı elde edilebilir. Yani bize miras olarak bırakılan bu dinin değerini genel olarak düşündüğümüz zaman biliyoruz ki çok büyük bir sorumluluk. Çok büyük bir yük. Ama ona karşılık büyük bir değer. Hadiste de dediği gibi son geldik ama değil mi? İlk cennete girecek ümmet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam insanlar iman etmedi bazıları. Biliyoruz. Ebu Cehil gibi Ebu Leheb gibi amcası da kavminin ısrarı üzerine iman etmedi. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip de iman etmeye çalışanlar kurtuluşa erdiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara birçok mucizeler gösterdi. Onların imanları pekişti. Onların imanları arttı, öyle ki otur deyince oturdular. Kim bunu yapacak deyince birçok sahabe öne atıldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı korumak pahasına canlarını verdiler. Çünkü bu bilinç içerisindeydiler. Yaşadılar, bu dinin değerini biliyorlardı. Önceden gelmiş oldukları karanlığı iyi biliyorlardı. Karanlıklardan aydınlığa Allah Subhanahu ve Teala onları çıkardığı için Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın etrafında pekiştiler. Onun için canlarını verdiler. İşte böyle bir ümmete Allah Subhanahu ve Teala bizi fert olarak gönderdi. Bizim de İslam dini etrafında ameller ve uygulamalar etrafında pekişmemiz gerekiyor. Bilmeyen insanlara güzel güzel örnek olmak gerekiyor. Bir Daha önceki sohbette de dediğimiz gibi bu ümmetin peygamberi öyle bir peygamber alemlere rahmet olarak gönderildi diyoruz ya yani ayet zaten onu söylüyor. Develer fazla yük yüklenildiğinden dolayı rahatsız olmuş Allah Resulü'ne gelmiş ağlamış sahibinin fazla yük yüklediğini kendisine eziyet ettiğini şikayet etmiş. Hayvanlar bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişler ona şikayette bulunmuşlar ümmetine söyle böyle muamele yapmasınlar yani o devenin gelip ağlaması o şikayette bulunması bakın bizim bugün o hadisi okumamıza sever. Hayvanlara nasıl muamele etmemiz gerektiğini dahi belirten bir dinin mensuplarıyız. Onun için az konuşacağız, çok amel yapacağız. Kurtların tahaccüp edip sen asıl git iki kara arasında çıkan peygambere iman et diyen o kurdun şahit olmuş olduğu o günlerin bugünlerde yaşayan bir ümmet parçasıyız. Evet, biz belki o hadislerde belirtilen mucizelerin hiçbir tanesini görmemiş olabiliriz. Ama ben iddia ediyorum ki La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen her Müslüman şeksiz Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'ın o mucizelerinin hepsine iman eder. Ve iman etmek zorundadır da. Allah hamdolsun ki bizler de bugün iman ediyoruz ve bunda şüphe olmadığına da kanat getiriyoruz. İşte Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam benim beni görenlere ne mutlu. Onlara büyük hayır demiştir hadiste. Beni göremeyenlere de nice mutluluklar demiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O mucizeleri, o hayatı, o olayları görerek pekişen topluluk bugün sadece okunup da anlatıldığından dolayı iman etmesi yine ayrı bir derecelere geliyor. Eğer biz bu ümmetin birer fertleri olduğunu kabul ediyor, bu sorumluluğu alıyor isek işte bunlara dikkat edeceğiz. Bu sorumluluğun ne kadar büyük olduğuna bir bakacağız, ona göre adımlarımızı atacağız. Ondan dolayı sevgiyi belli etmek toplum arasında büyük başarılara sebep olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İman etmedikçe cennete giremezsiniz demiştir. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş sayılmazsınız buyurmuştur. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mesajı ve sosyologların dediğimiz bu psikologların, uzmanların üzerinde okul kurdukları, dersler yaptıkları bir meselede tespit etmişler büyüklere saygı göstermek. Demiş, kendinden yaşça büyük olan insanlara saygı gösterirsen toplum arasında diyalog ve güzellik meydana gelir denilmiş. Ama bakıyoruz daha önce de dediğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine bir mesajında şöyle buyurmaktadır. <gülüyor> Alimlerinizin hakkını vermeyen Küçüklerini acıyıp onları korumayan Büyüklerine de Saygı göstermeyen bizden Değildir demiştir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bu mesajıyla Toplumdaki dengeyi de yerine getiriyor Bugün hepimiz Bir kardeşimiz dışarıda dursa Yazsa kaç yaşındasın İşte O 3 yaşında, 5 yaşında, 7, 10, 12 muaffak muhtelif yaşlardayızdır. Baş inanın bir müslüman işte bu hadisi kendine menheç etmiş ya. Büyüğüne karşı saygılı ol, küçüğünü sev, ilim ehline karşı ihtiramlı ol. Bu hadisi düstur edildiğinden dolayı şuna inanın. Gelin hiç uzaktan kimse iddia etmeden takip etse başkaları veya bazı kardeşlerimiz bir araca binilse inanın ön tarafa yaşı büyük bir insan olduğu zaman kimse binmiyor. Ne güzel. Bu yani küçük bir örnek. Bir topluluk olur otururlar içeriye yaşlı bir insan geliyor hemen yer veriliyor. Ne kadar güzel bir dayanışma. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle emrettiğinden dolayı bir Müslüman bunu yerine getirdiği zaman ne güzel değerler elde ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın belirttiği gibi ben size bir şey emrettiğim zaman elinizden geldiği kadarıyla yerine getirmeye çalışın demiştir. Bukhari'deki rivayette. İşte bu emirler ve dusturlar yerine getirildiğinde toplum arasında sevgi, saygı ve dayanışma meydana gelir. Yani herkes durabileceği basamağı kendiliğinden seçebilir. Bir sonradan gelecek olan topluluk ona göre büyüğünü, küçüğünü bildiği zaman bir düzen kendiliğinden oluşacak. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın belirttiği gibi büyüğüne saygı göstermeyen, küçüğünü sevmeyen, ilim ehline karşı da saygısını ona karşı değer vermeyen bizden değildir demiştir. Bu mesajıyla bu sosyologların zaten kurmuş olduğu bu projeyi delillendirmiş yani dinin dışında kim ne hesap ederse etsin, doğru bir şeye karar vermişse de muhakkak karşılığı İslam'da var ve bunu yaşamak Müslümanlara büyük değerler kazandıracak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir esir getiriliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor bu esiri? Mescidin diyor şu direğine bağlayın. Direğine bağlıyorlar. Ezan okunuyor. İnsanlar geliyorlar namaz kılıyorlar. Allah Resulü bir şey diyor sahabeler sukut etmiş etrafında bağ olmuşlar. Sıkıntısı olan gelip söylüyor Allah Resulü yardımcı olmaya çalışıyor. Bilindiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi sadece namaz kılma yeri değildi. O gün bir karargah gibiydi. Yani yeri gelince hastalar orada tedavi ediliyordu. Fakirler orada gelip, ashab sufha dediğimiz fakirler vardı, yaşıyordu. İnsanlar sadaka getiriyordular, yemek yediriyordular. Orada savaş hazırlıkları, kararları veriliyor. Bu esir uzaktan takip ediyor. Bir dayanışma görüyor. Sevgi saygı görüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama karşı olan muameleleri görüyor. Nasıl değer veriyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın otoriterliğini görüyor. Fakirler işte geliyorlar fakirlere bir şeyler veriliyor. Nasihatler ediliyor. 2-3 gün böyle direkte bağlı. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a beni salın. Ben gideceğim, kavmimi size getireceğim diyor. Neden? Çünkü o esir olan kişi takip ediyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın stratejisine bakın. Yani esirdir ama Gözleriyle bir görsün kime karşı mücadele ediyor, nasıl bir düzene karşı. İnsanların kurmak istedikleri düzen ilahi bir sistemle meydana gelmiş. Salıyorlar o esir olanı ben iman ediyorum diyor. Gidiyor kavmini getiriyor, iman ettiriyor. Neden? Oradaki o muamelanın ciddiyetini görüyor. Oradaki dayanışmanın fiiliyatın hareketlerini görüyor. Orada canlı bir tablo görüyor ve bunların kendisi için de yapılmadığını biliyor. Yani illa o Müslüman olsun diye değil. Bunun gerçekte böyle olduğunu görüyor. Onun Müslüman olması yetmiyor. Ne yaptı? Gitti. Kavmini aldı, getirdi. Müslüman oldular. İşte bundan dolayı dedik ki muamelatlar önemli eğer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam güler yüzlü ol diyor ise büyüklere saygı göster diyor ise tatlı söz söyle diyorsa tanıyıp tanımadığına selam ver diyor ise hepsi bu muamelatın birer parçasıdır. Zamanla konuşmadığın tanımadığın o insanların o selam aracılığıyla o saygı itibarıyla bir diyalog içine gireceğini göreceksin. Ondan dolayı ayetlerin ve hadislerin yön göstermiş olduğu bu mesajlara bu ümmetin birer ferdi olarak ne kadar büyük bir sorumluluk altında olduğumuzu ve yaşamaya çalışmamız gerektiğini. Dışarıda milyonlarca insan var. Türkiye dili olarak düşündüğümüz zaman 81 il buralara ulaşmanın, davet etmenin, anlatmanın insanların sayısını düşünün. Bugün uzak doğularda, Rusyalarda birçok ülkedeki Müslümanları düşünelim. Eğer oralarda muamelatlar ve güzellikler bu emredilen emirler yerine güzellikle getirildiği zaman birçok insanın Müslüman olacağını göreceğiz. İnsanlar bilmiyorlardı dedik daha önce. Geldiler, dediler ki Kur'an yasak. Şey, dini tetrisat yasak. Birçok sosyalizm devletinde bunlar geldi. Sadece dediler ki Kur'an-ı Kerim eğitimi serbest. Yani Müslümanlara baskı yapmıyoruz düşüncesiyle Kur'an eğitimini birçok devlet serbest etmiş. Sadece Kur'an okusun. Yani düşünün Kur'an okuyup da o kalbe girdiği zaman Allah Subhanahu ve teala onu bile dahi boş bırakmıyor. İleri de filizleniyor. Güzel birer çiçek oluyor. Onlardan meydana gelecek diğer filizlerle bugün hiç ismini bilmediğimiz, duymadığımız ülkelerde Müslümanlar ortaya çıktı Yani bir Kur'an'ı okuyup öğrenmek, onu yaşamak bile ne kadar büyük değerlere sebep veriyor. İşte onun için Allah subhanahu ve teala'nın bu mesajının ne kadar büyük olduğunu nasıl bir ümmetin fertleri olduğumuzu iyi bilmemiz gerekiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam insanlara isimleriyle hitap ederdi. Bu da yine bu dediğimiz sosyologların psikologların koymuş olduğu bir kanun demişler ki kişiler arasında diyalog, sevgi, saygı oluşması için ismiyle hitap et bunun için ders yapmışlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyoruz Ya Ebu Bekir demiş, Ya Ömer demiş, isimlerini hitap etmiş ve Allah Subhanahu ve Teala ne yapmış? Hucurat Suresi 10. ayette de insanların birbirleriyle alay etmememesi için kötü lakap takıp onları hakir görmemek için hemen zaten ayeti indirmiş. Birbirinizi kötü lakapla çağırmayın demiştir Allah Subhana ve Teala Hucura suresinde. Eğer burada kötü lakaptan bahsediliyor ise Birbirinizle alay etmeyin deniliyor ise bu bunun zıttını düşünün. Yani olaylara yani e iman edenler namaz kılın demiş Allahu Teala. rukü edenlerle birlikte rukü edin. Secde edenlerle birlikte secde edin. Sabredin demiştir. İmkan buldukça hac edin demiştir. Anne babaya İtaat edin demiştir Allah subhanahu aleyhi ve Bunların aksini düşüneceğim. Yeri geldiği zaman. Ben yapmasam ne olur? Namaz kıl, kılanın kurtula, kurtuluşa ereceğini beyan etmiş Allah subhanahu ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam namaz bir nurdur demiş. Bir evin kenarında geçen bir nehire benzetmiş. Günde beş kere yıkanınca temizleneceğini. Ama bir de bunun aksini düşünün. Bakıyoruz ayette feveylül musallin demiş. Vay vay namaz kılanların haline. Gösteriş yapıyorlar. Riyakarlık yapıyorlar. Vaktinde eda etmiyorlar. Bir düzen yok. Yani hakkıyla o namaz yerine gelmiyor. Rükü secde edalar yerine gelmiyor. İşte bunun için hiç kılınmadığı zaman bundaki dehşeti düşünün. Firavun ve ordusunun diyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, her gün cehenneme götürülük getirilişi, namaz kılmayanın onların o yürüyüşlerinin ayakları altında ezileceğini beyan etmiş. İslam ümmetinin dışına çıkacağını beyan etmiş. Allah subhanahu ve teala'nın himayesinin dışına çıktığını beyan etmiş. Zekat vermeyenin yarın mahşer günü hayvanlarını, sığırlarını omuzuna alıp gelip de ya Resulallah ben zekatımı vermemiştim, bugün benim başıma bela oldular. Yani o gün bana öyle gelmeyin demiş zekat vermeyen için. Yani bir şeyin hayrı varken aksini düşündüğümüz zamanki tehlikeler. Neyi anlatmak istiyoruz? <gülüyor> lakap takmayın demiş. Karşı taraftakinin kalbinin kırılmasına sebep oluyor. Küçümsemeyin, hakir görmeyin diyor ise ayet dediğimiz bir işin aksini düşünün. Onların sonucunun iyi olmadığını beyan ediyor Allah subhanahu Demek ki lakap takmasak, hakir görmesek, alay etmesek bunun aksi güzel şeylerin meydana geleceğini Allah beyan ediyor. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümanlarla sahabeleriyle konuştuğu zaman onların isimleriyle hitap ederdi veyahut onların hoşlanmayacağı şeyleri söylemezdi. Bazen tasvir dediğimiz kısaltmalar olabiliyor. Bunları Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kullanmış. Fakat alay edici dalga getici ve küçümseyecek şeyleri söylememiş. Ve bunu Allah Subhanahu ve Teala zaten yasaklamış. İşte toplum arasındaki sevgi ve saygıyı arttıracak, diyalog ve başarının elde edilmesi için bulunduğumuz ortamlarda isimleriyle hitap etmek başarının yine bir sırrı. Yine güzel ahlaktan bahsedilmiş. İnsanların birbirleriyle güzel geçilmesi için güzel ahlak. Zaten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu beyan etmiş. Yarın mahşer günü teraziye koyulacak en büyük amellerden biri güzel ahlak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam büyük bir ahlak üzeri gönderilmiştir. Ayet var. Ahlakı kötü olup muamelesi kötü olup geceleri namaz kılan gündüzleri oruç tutan kadının Allah Resulü ateşte olduğunu beğen etmiş. Fakat bir de bakıyoruz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şu kapıdan içeri girecek olan cennetliktir demiş. Sahabe merak etmiş. İçeri birisi giriyor. Saçından sakalından sular damlıyor. Anlaşılan namaz için yeni abdest almış. Sahabenin birisi takip ediyor. Ben buna misafir olacağım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o cennetliktir deyince merak ediyorlar. Ne yapıyor? Ne ediyor? Bu sahabi namaz kılıyor. Vakitlerinde mescide geliyor. Kimse hakkında ileri geri bir şey yok. Buna gidip misafir oluyor. Üç gün. Gece oluyor, gece namazına da kalkmıyor. Sadece geceleyin sağdan sola dönerken tesbihatını yapıyor. Sabah oluyor, mescidine geliyor, namazını kılıyor. Üçüncü gün diyor ki adam diyor. Yani sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun ki ben... Hatta onun amelini basit bile görüyor gibi oluyor. Bizim bildiğimiz gibi namaz kılıyorsun diyor mescide geliyorsun abdestini alıyorsun Allah Resulü böyle buyurdu bende ne gördünse diyor o ben kimsenin malında hesabında kitabında diyor gözüm yok onları ileri geri de çekiştirmem yani bunun düşünün istenilmeyen bir ameli hayatında tatbik ediyor Allah subhanehu ve emrettiği namazı kılıyor, dürüst oluyor insanların dilinde emin olmuş cennete gitmeye bir sebep. İşte onun için güzel ahlak sahibi olmak büyük başarıdır. Bunu başarmak gerçekten zordur. Yarın mahşer günü mizanda amel olarak en büyük hayırlardan biri de dedik güzel ahlak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığımız zaman onun muamelesi ve yaşantısı birçok hayırlara sebep olmuş insanların Müslüman olmasına da sebep oldu. Yahudi komşusunun çocuğunun ölmesini hepimiz biliriz. <gülüyor> Haber geliyor komşusu Çocuğu vefat edecek. Hemen gidiyor. Ey çocuk la ilahe illallah dedi. Çocuk babasının gözüne bakıyor. Allah Resulüne bakıyor. Babası yanında. Yahudi bir aile. Allah Resulü tekrar ey çocuk la ilahe illallah dedi. Çocuk tekrar babasının gözüne bakıyor. Allah Resulüne bakıyor. Ve ne diyor? muhammed Emin'in Aleyhissalatü Vesselam'ın diyor yani sözünü söyle. Ona uy. Çünkü komşuluktaki güven, yaşayışı, hayatı onlar için bir örnek ve görüntü olmuş. Görmüşler yani. Farklı bir dine mensup olmalarına rağmen o muamele işte o babanın, o çocuğunun o söyletmesine sebep olmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın işte o yaşantısı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hanımı Ayşe radıyallahu an hanında dediği gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ahlakı Kur'an. Yürüyen bir Kur'an helalıyla haramıyla ve emredilen hükümlerin hepsiyle, sahabelerine olan örnek olma teşkiliyle, kendi öz nefsinde yaşamasıyla ve sahabesine yardımcı olma babından da ümmetini öyle düşünürdü ki namaz kıldığı zaman diyor sahabi, cehennem ayetleri gelince Göksünde kazan inlemesi gibi ses gelen bir Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kendisi geçmiş ve gelecekteki günahları affedilmiş, ama o ümmetin ümmetin telaşesi içerisinde. İşte o güzel ahlakının pekişmesi, özlü ve sözlü hareket etmesi, dediğimiz gibi Yahudi bir evladın, bir çocuğun Müslüman olmasına sebep olmuş. Yani git şöyle düşünelim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gidip o çocuğa ey çocuk sen yani bazen yeri gelince kavramlara takılmamak gerekiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her bulunduğu hal ve ortamda olduğu gibi doğaldı. Yani ey çocuk sen uluhiyeti, rububiyeti, isim ve sıfatları biliyor musun? Öyle bir şey yoktu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da. Yaşantı içerisinde ne gerekiyorsa zaten uluhiyette ve rububiyette isim ve sıfatların şerhiydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani oradaki o muamela geldi ne yapmıştı? Dedik o İslam olmasına sebep oldu. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yürüyen bir Kur'an'dı. Onun hayatından ilimlerin isimleri hep ortaya çıktı. Davet metodu için. Fakat bu herkesin aynı kavramları yani yaşadığımız toplumun illa o isimleri bilmesi, illa rububiyet nedir bilmesi, uluhiyet nedir bilmesi bazen anlamayabilir, diretmemek gerekiyor. Dua ediyorsa, duasında bir yanlışlık varsa orada müdahale et. Namaz kılıyor, hızlı hızlı kılıyorsa orada müdahale et. Kişiler bazen o kelime kavramlarını anlamayabilirler. Onların anlayacağı dilde anlatmak gerekiyor. İlmi noktada ayrı mesele, toplumsal noktada ayrı bir mesele. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ''İnsanların anlamadığı şeyleri söylemeyin.'' diyor. Ali radiyallahu anhudan gelen bir hadiste de ''Sizler Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı yalan, yalancı haline getirmek mi istiyorsunuz? Yalanlaştırmak mı istiyorsunuz?'' diyor. ''Anlamadıkları şeyleri söylemeyin.'' diyor Ali radiyallahu Yani doğru, senin dediğin doğru ama karşı taraftaki insan yanlış algılayacak bir konumda olabilir. Onun için doğru ve düzenli ve yer ve zamanı, kelime ve kavramları doğru seçmemiz gerekiyor. Çünkü bu toplum çalışıyor, işe gidiyor, çoğu vaktini çalışmakla meşgul, böyle yetişmiş bir toplum. Onlara ne kadar biz daha iyi anlayacak şekilde yönlendirirsek daha çok başarılı olacağız. Onun için Ayşe radiyallahu anha kısa kesmiş ve öz demiş. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ahlakı Kur'an'dı. O yürüyen bir Kur'an'dı demiş. Yani çepeçevre bir yürüyen din. İşte Müslüman buna dikkat edecek. Bu şekilde yaşamaya çalışacak. Davet metodunda dikkat edilmesi gereken bir mesele Yine bu da toplumsal bir değer. İnsanlara karşı kaba ve sert kaba olmamak. Bakıyoruz Allah Subhanahu ve teala Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselamı Firavun'a davet etmeye gönderirken onlara şöyle beyan ediyor. Ona tatlı dille konuşun. Belki o aklını başına alır veya korkar. Taha suresinde Allah ve bunu belirtiyor. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselama yine bir hitapta sen kaba ve katı söz ve davranış üzere olsaydın çevrende dağılıp giderlerdi. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tevhidiyen iyi bile dini en iyi yaşayan en iyi şekilde öğreten yani düşünün biz bütün bunları hepsini bilsek yeterli mi değil. Kaba ve katı yürekli. Davranışlarımız da bozuk olunca demek ki istediğin kadar de ki ben tevhid edeyim Karşı tarafa fayda vermiyor. Karşı tarafta firan oturuyor Allah'ın düşmanı. Kendini ilah kabul etmiş ama Allah Subhanahu ve teala kendi peygamberlerine yine ne diyor? Emrediyor. Ona yine tatlı bir sözle gidin. Yani ola ki bir nasihat alır, aklı başına gelir. Ya bir Firavun'a bile böyle gidiliyor ise bizim çevremizdeki insanlar, annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz çalışmış olduğumuz iş yerindeki insanlar bir yerde oturduğumuz zaman etrafımıza gelip oturup hacı abi bir şey sorabiliriz diyen insanlar bunlarla kaba ve katı bir muamele içerisinde olmamak gerekiyor. Yani istediğimiz kadar diyelim biz tevhid eğliz, davet ediyoruz. Kaba ve katı olmak davetin önünü kapatıyormuş. İşte bu tespit edilen bu meseleler elhamdülillah 1400 yıl önce Allah Subhana ve teala tarafından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da Risaletiyle bu ümmete nasip oldu. İşte böyle bir risaletin fertleri olarak metotta başarılı olmak istiyor isek toplumla kaynaşıp kardeş olup davetin daha güzel şekilde ulaşmasını istiyor isek inşallah burada anlatılan küçük bu başlıkları hepsi bu değil tabii diyoruz. Dersimiz bu mesele üzerindeydi. Bunları bilinçci içerisinde olarak omuzumuzdaki yükün ne olduğunu nasıl hareket etmemiz gerektiği bilinci içerisinde inşallah Allah Subhanahu ve Taala bize hidayet nasip eder ve birer fertler olarak adım atarız diyoruz. Elhamdülillahi rabbil alemin.